O Modern dansa Modern İyi kalpli insanlar. Şu nakaratı dinledikten sonra görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şarkının sadece lucky kısmını bilenlere bak. İyi kalpli insanlar günaydın hepinize bir kez daha 8.34 oldu saatimiz bu kadar da Fahir Öğünç Oktay hep burada Hoş geldiniz efendim stüdyomuza Hayır hoş bulduk Hoş gördük o Hoş gördük <gülüyor> O zaman ben size birer ayran <gülüyor> dökeyim Bana ayran demeyin bugün ayran demeyin ya ya size ne size espr espri gibi gelebilecek Ama hiç de espri olmayan Doğru ya dün bütün gün ayran yaydı Fahir Yemin ediyorum dün 7 bardak ayran içtim Ayranı kaçırmışım. <gülüyor> Vallahi güzel bir kutlama mı katlasay mu Kartasaray... <gülüyor> şampiyon <mu? gülüyor> sabahlara kadar ayranmış. Vallahi ne espri yapıldı ne bir şey. Sadece bir arkadaş ayranı biraz fazla yapmış. Öyle güzel hani birer bardak içilmesi gereken şey iş çığırından çıktı. 2,5 litre ayran. Öyle oluyor ayran içerken zaten. Vallahi ya. kalan kısmı da ya yazık güzel olmuş. bitmesi şey bozulmasın, ziyan olmasın diye. Bir ondan sonra zaten bir uyumuzsun, bir uyumuz, bir uyumuzsun. Neyse buna ayran konusunu... bir espri espri de mi yapılmadı? Yok ya? Yapıl... valla... kesin yapılmıştır, yapılmıştır ya o valla kadar valla kesin. Komşular komşular tarafından espri yapıldı. Havar yani. Ha ya, aynen aynen abi. Komşular havar diye bağırdın mı? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Ay çok fenaydı. Vallahi içimizdeki ee, ben ee, ne diyeyim demokrasi yalnız kişinin Ege olduğunu düşünüyordum. Sen de Faiz 8-9 bardak şey ayran içerek yani tarafını belli, tarafını belli ettin yani. Hani iki bardak üç bardak gitsem ben yine ona bir şey. Ben yapıyorum. de evet bir noktadan sonra zaten iş çirindan çıktı. Pozitif milliyetçilik işte 7 bir ayran. <gülüyor> Milli içkinin ne abartılı e, şeylerde tüketilmesi. Mesela, vallahi öyle. Her şeyin ifradı fazla. Ayranın bile ifradının fazla olduğunu ben dün e, deneyimleyerek tespit etmiş bulunmaktayım. Teşekkürler. Ne kadar bir tebrik ederim. Evet. Hemen yayınımızın başında, başında. Gerçekten güzel bir şampiyonluğun ilan edilişine yakışır bir skorla da e, taşlandırdı. Ne yakışmazdı? Hangi skor yakışmazdı mesela? Söyleyeyim ben size. <gülüyor> birkaç tane skor. 1-0. 1-0 <gülüyor> yakışmaz mıydı? Yok. Valla bilmiyorum yakışırdı ya gene yakışırdı hiçbir şey değişmezdi gene. Yok öyle bir 3 e, ve üstü bir gol atılması gerekiyordu ki. Ha daha kutlamalar daha net tabii, başlasın tabii. diye. Başlamadı ki zaten. Hayır hayır. E, yani kutlamalar sahada... başlamadı Fatih Terim e, şampiyon olduk demedik. E, demiyoruz dersen, demiş. Daha ha. demedi. Daha şans. Ağzına son. şey çıkanın ağzına vurmuş. Hayır. Şey, şampi şey, kelimesi şey. şampiyonlar çok daha sempatik olduğundan. Galatasaray 2 haftada her şeyin net olsa da şampiyon olarak takılmak ister. En son maçtan sonraya kadar şampiyon olduk demeyeceğiz. O zaman kutlayacağız demiş daha doğrusu. En son son maç değil mi? En son son maç. Ee, şimdi de kendi arasında yakınlarıyla ve sevdikleriyle şampi. Şampi, şampi dediğini kutlaması. şampi dediği duyulmuş. Ama şampiyon Gider dememiş. Gider bir güzel pide yer bir şey yapar. Ama iki hafta sonra. İyi şampi deyince aklına pide geliyor değil mi? <gülüyor> başka, başka bir açıklaması yok şu anda Pide. <gülüyor> Suriye pidesi. Şampiyon. <gülüyor> Şempe olması lazım yalnız <gülüyor> araların durumuna göre şempe veya şampiyon şampiyon veya <gülüyor> ee, güzel 19. kere şampiyon oldu evet. 19. kere güzel de bir maçta ee, yalnız bir türlü sahaya giremedi ya Fatih Terim ondan saate mı? karşı şey vardı kaç dakika var 6 dakika yani bütün her şey bitti maç bitti herkes tişörtleri giydi şapkalar y takıldı yasağı yüzünden mi giremiyor Yasa yasak yüzünden efendim maalesef olamıyoruz diye ne zaman girmesi gerekiyor? Yani şey, saati gösteriyor. Saat, bir saat gösteriyorlar. Stat boşaldı dediklerinde mi girebiliyor? Öyle bir şey mi? O o kadar herhalde değil. son düdük çaldıktan sonradır ya. Son Yok hayır son düdük çaldı canım herkes üstünü başını değiştirdi bir şeyler oldu bir 15 dakika daha galiba bir şey süresi oh, var. Fatih Terim beklemiştir. Siz istediğiniz zaman değil ben ne istediğim zaman girelim demek için. Maalesef. Tebrikler çok temiz bir şekilde ligin başından sonuna kadar iddiasını sürdürür şampiyon olduk değil mi? Öyle yani, şey değil. Yani. Son dakika yani. şeyler falan değil. Çok da mutlu oldular. Ne kadar güzel. Ee, bir sıkıntı olmadı. Herkes gördüm. de çok mutluydu dün sokaklarda. İnenler çıkanlar belli mi bu arada? Süperlikten fayi Süper. biliyor musun? Onu bilemeyeceğim valla. Biz şampiyona takıldığımız ya, için kim indi kim Yanlış gitti. bir şey soruyorsun. Ege'ye soracaksın abi ne böyle konuları. Küfürler, Bana niye soruyorsun? Futboldan anlayan kim var yayınımızda? Ya çok korkuyorum ya. Bu adamı anlamıyorum anlamıyorum dedi. 2000... 13 yılında patladı ya. Pek çok konuda şu anda mesela biz e, yetkin değil diye biliyoruz ya bu arkadaşımızı Fahir Evet abi. Yani birkaç sene sonra bu işlerin kompetanı olacak diye. Birkaç sene değil yani ben gelecek gelecek... <gülüyor> Diye böyle, böyle gelecek diye korkuyorum Vallahi abi. Valla ben gelecek sezonda şey diye bekliyorum begeden ya. Televizyon programına falan katılır diye bu sırada bir ayarlamalar yapar Vallahi falan Valla çok güzel yaparım ben ya. Tabi yani. tabi Ondan ondan zaten şüphemiz yok da. Yani. Bütün <gülüyor> kendi... yuvarlak laflarım hazır. Hazır ya. diyorsun. Kapanmalı oyun. mesela Mesela kapanmalı oynuyor. Ben o kadar da kapanmıyorlar. ha? <gülüyor> diye konuşacağım. <gülüyor> bir, bir iki de örnek verdim. İki, iki ayda iki çıkar de. poyam ortaya. O iki ayda bayağı futbolun tozunu attırırım. Valla bir tane firma da şeyye e, başladı. E, üç tane önemli futbol yorumcusu. Bu Ercan Taner. Efendime söyleyeyim şey... İsimleri tam şu anda getiremiyorum. Sabah dosyalarımı açamadım. için yanında getirmemişim. Ee, üçünü evinde çağırıyorsun. Onlar maçları evinde seninle beraber seyrediyorlar. Ha reklamları da ha, i̇şte reklamları şey. Reklamları da var. Al. Hiç adam... gerek yok. Hayır, hayır. bedavadan verelim yani. Ol, çok seviyorum dediği adamlar işte. Fuat Akta. Ha Fuat Akta. Mehmet Demikol. Bir de Ercan Taner mi? Ercan Taner diye biliyorum. Ben. ben bilmiyorum onu. Yani o isimler galiba. Siz de biraz futboldan anlasaydınız. Bizi Üçümüz de evlere çağırlardı. Ama senin <gülüyor> nasıl bir içinde şey varmış ki. İbre belli yere kadar çıktı. Artık orada bir infilak. Hakikaten infilak Orada oldum. bir patlama. Adeta artık hani yılların birikimini resmen çok özür diliyorum. Kusuyorsun dışarıya şu anda. Yani bu spor yorumculuğunda en önemli şeylerden bir tanesi. Bir kere hakikaten oyunu sevmek lazım. Ve bir ama oyundan olmak anlamaya lazım. gerek yok. Yani mi? ben oyunu sevmiyorum gerçi ama hasta Beşiktaş taraftarı olarak yani böyle bir renk atıyorum futbol sohbetlerine. Biz sevinmek için sevmedik. Bitti gitti. Bir bu renkli lafı var onu... <gülüyor> Onu, yani Beşiktaş söz konusu Beşiktaş olsun olmasın bir o lafı kullanıyor var. yani her yer. Bir yerde. de şeyde radyoculukla ilgili insan, i̇nsan sesi bir enstrümandır lafı yani. var. Bu i̇ki lafıyla zaten ben, adam tarihe geçti yani. Ben ekşi özlükle şey değil başlık gördükten sonra bir insan Beşiktaş taraftarı olmaz da ne olur diye. Şey. Beşiktaş kanseri diye bir şey. taraftarlarını yarattığı etki. Vay be. Adam olarak. nereleri nereleri takip ediyor bak konuyla ilgili olarak. Vergi rekortmenleri listeleri açıklandı. Evet ya bu onda da bir neşvelendik. Dün adeta üst üste. İlk 5 hep bizden. Hep bizden. <gülüyor> Valla ilk 5 bizden. Bizden dediğiniz Ama ilk beşi... koç, koç ailesi. Evet, i̇lk 10'da bu. 6 tane koç var. Gerçekten koç ailesi kendine yakışanı ben yaptı. dün bu listeyi gördüm. Ee, geç saatlerde ve şöyle bir şey fark ettim. 2 e, kişi var ismi açıklanmayan. Dedim hı hı. ki bunlar herhalde biri Fahir, biri Ege. <gülüyor> Kesin böyle dedim. Çünkü ben olmadığıma göre dedim. Evet, Kesin dedim. İçimizden birinin olması lazım yani. Çünkü Kesin dedim Çünkü bizim yani. şirketin ödediği vergiyle... Hayır bu ikisi rekortten olduysa ben niye olamıyorum diye orada uyanabilirdi. Biri 12.3 milyon TL öderken 10.7 milyon TL. Bu 10.7 milyon TL ödeyenin Ege... 12.3 milyon TL ödeyenin de fahir olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben de onu soracaktım. Hangimizin hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. 12.3 sensin. Peki sersen. o da neden söyler misin? Teşekkürler. Fahir sen yani ne olduysa bittiyse göstermişsin. Bu çünkü çok masraf gösteriyor. Bu, bu eve aldık koltuğu oldu onları <gülüyor> da koymuştur. <gülüyor> Sonuçta biz onu evde kullanıyoruz şimdi ama Sonra götüreceğiz yani falan filan diye. Onları da düşünmüştür gibi geliyor bana. Çünkü orada bir koltukluk geçenlerde bir divan aldılar ya eve. <gülüyor> yani Fahir, Ege, Ege'den bir set aldılar ya. Bu tam aradaki fark, o fark kadar gibi geldi bana. Baba. Bana öyle da öyle geldi. nokta öyle milyon. gelmedi zaten net rakamı biliyorum <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> Sen biliyorsun değil mi? Çok güzel yakalıyorum ya şu şeyleri. Hakikaten, Hakikaten maliye, maliye gibi Çok güzel nokta. yakalıyorum yani. Vallahi ee, Kaç? 26.9 milyon TL. Semahat Sevim Aser. E, rekortmen o Koç olduk. ailesi Oktay sen söyle ben hemen şey yanına söyleyeyim Koç ailesi Ondan sonra 26.1 milyon Rahmi Koç Koç, Koç ailesi, ailesi. 20.5 milyon sayın, sayın Rahmi Koç Sayın ve sevgili bir o kadar sevgili en az ondan bir o kadar da fazla saygı duyduğumuz sayın. Rahmi Koç Suna Kıraç 20.5 milyon Koç ailesi. Koç ailesi Ondan sonra devam ediyorum 15.9 milyon Mustafa Koç Koç, Koç ailesi Vallahi bravo ya. Devam edeyim mi? Evet evet sonra ama söylemedi zaten. Ondan sonra. Neyi söylemedim? Ömer Koç'u söylemedin abi. Ha. Ee, dört numara. Onu Be söyledim. Beş. Beş numara. Mehmet Ömer Koç. Koç, Koç ailesi. ailesi. Altı numara. Şarık Tara. Ben Pas. Pas. Evet. Yani. Uzun <gülüyor> 13 milyon 575 bin aile ver giyilmiş tanınıyoruz. 7 numara <gülüyor> Yıldırım Ali Koç. Koç, koç ailesi. ailesi. Yeterli. Evet e, şu anda Koç ailesine ayırdığımız sürenin ortası. 6 numara niye yok ya? Direkt 9'a geçelim. Vallahi i̇smi memlekete mi? Koç, Koça ismi verilmiyor. Ha, Adını vermem istemeyen bir dinleyicimiz. Fahir Öyünç. Fahir <gülüyor> Öyünç Koç Ay. ailesi diyorum ben. De. Ben de yani. Pardon, pardon. Koç ailesine yakınlığıyla Yakınlığı tanınan yatalım. Fahir Öyünç. <gülüyor> Onu bir düzeltebiliriz. O, o da o da bir şey tabii doğru. <gülüyor> Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ı takip eden vergi tutarları artmış. Ne kadar ödemişler onu? Ama bir şey ödememişler. Ya. Koç ailesine bakınca yanlarında yani hakikaten hiç. esamesi okunmaz. 4.6 milyon lira ödemiş Acun Ilıcalı. Şeyde Taksim Meydanı'nda kutlama yapıldı. Çukura düşen falan oldu mu? Olmadı, olmadı ya yok. Ya Saraylıların kutlamasını. Marjinal, gruplar... marjinal gruplar var mı? O da yok. O, o Çukura rağmen orada olanların hepsi marjinal diye biliyorum ben. Ha tabii doğru. Tamam, çukur varsa ve orada kutlama yapılıyorsa bence Çin, marjinallik yeterli yani marjinalliğe sahipler yani. Çukuru, normal adam çukuruda kutlama yapabilir mi? yapamazsın kesin marjin. Marjinal Galatasaraylılar. Marjinal e var Galatasaraylı. ultra aslanlar vesaire falan gibi gruplar var. Bir de marjinal Galatasaraylılar diye ayrı bir grup var yani. <gülüyor> İyi ama şey olmuş ben o açıdan İstanbul Validemi'ni <gülüyor> tebrik ediyorum. Yani bir Mayıs'ta ki şeyden sonra vatandaş burada özgürce e, buluşsun diye Bu kaç gün yaşlardan dört günde bütün çukurları e, gösterilerde risk oluşturmayacak Kapat şekilde düzenlemişler. Hadi ama valiliğin öyle açıklaması vardı bir dört beş gün bekleyelim bir Mayıs öyle kutlayalım öyle kutladım diye vallahi bravo hakikaten ama gerçek işte, bir demokrasi aşire olduğunu gösterdi. Bu çünkü sonuçta insanların toplanması için bir yere İhtiyar Yani sonuçta oraya 40 bin polis geldi. Onların da toplanacak geliyor yoktu. E evet. Ondan zaten olmuyordu Oradan ki. Siz kaç etmez. kişi geleceksiniz? Kaça kaç gibi bir şey şimdi. Bir de ne kadar güzel yani işlerini ne kadar güzel yaptıklarını da anlıyoruz. Mesela 5 gün önce ne kadar güzel yaptılar. Dün hiçbir şey olmadı. Hı -hı. Yani dün şey yapmadılar. 1 Mayıs'ta ne kadar güzel Ama yaptılar. Kimse giremedi oraya. Pazara denk, ya, pazara denk geldi ya Oktay. Pazara denk geldi. Tatil günde denk gelince ne yapsınlar? Yani tatilde de mi çalışılsın? Tabii doğru. O da doğru. Yani o zaman şöyle mi? Bir ee, biber gazı sıkılmayınca olay da çıkmıyor. gibi bir şey oluyor. Şimdi tam olarak yani, da öyle de yani değil Hayır. Yani şimdi olay vardı. Biber gazı sonuçta biber Bu, gazından polisler de etkilendi yani, yani abi. E, yani Tabii doğru. <gülüyor> yani abisi dedim. Duytunuzun <gülüyor> bilmiyorum. Abisi. ne? <gülüyor> Yani. Güzeldi kutlamalar da güzel. Gerçi gene o şey oldu. Hangi televizyon kanalında seyredildi bilmiyorum. Yine senin bu söylediğin şey dile getirildi. Yalnız bakıyorum da şu anda Taksim Meydanı'nda gayet güzel bir kalabalık var ve kutlamalar falan. Evet şu anda Drogba, Drogba bir açıklama yapıyor. Hemen ona bir dönelim. Drogba neler söyleyeceksin? Drogba da zaten e, sabahtan beri 25. kez söyledi. E, şampiyonluğumuz kutlu olsun. Güzel kutluyoruz işte abi diyor falan diye konuşurken adamın lafını e, ağzına verdiler yani. Ee... Bir de şampiyon olmuş takımdan ne açıklaması alıyorsun ya? Neyse, şampiyon Mutluyum mu? Çok kırgınım mı diyecek yani? Bir buruk bir sevinç var bir buruk içimizde içi Neden? Şans gidiyordu. Şan Takımlarımızda şampiyon olsalar olsa Bu tek başına kutlanmıyor meleç. <gülüyor> güzel reklamlarla devam ederim. Persize çok güzel reklamlar şeyi hazırladım. Onu unutmuşum unutmuşsun. Reklamlardan bir seçki sevdiğinizi Sizin de kullandığınız ürünlerden biri muhakkak bu reklam demetinin içinde var. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo TV'si Modern Sabahlar devam ediyor. 8.55 oldu saatimiz Pazartesi sabahında. Yeni bir hafta başlıyor. Coşkuyla, helecalle başlıyor. Şiirim bu kadar bu. Arkadaş, başlıyor kafi. Ben şiir devam edecek diye durdum. Yoksa ben aynen heyecanı evet, devam ettirdim de şiir kısa bitti. Evet şiir kısa bitti. Ben de fonla bağdaştıramadım zaten. Çünkü bu get it right fon sonuçta. Onun fonunu başka bir şey kullansaydı bence çok daha başarılı olurdu. Evet biraz daha duygusal bir şey. Olsun değilsin yani. Toprak. Yani kimseye yaranamadım <gülüyor> anladığınız kadarıyla sevgili dinleyicilerim Vallahi kimseye yaranamadım onun devamı da vardı ne bilmem neye ne şeye Neyi, saye, Ne İsa'ya ne, ne Musa'ya Tamam kime kime yaranamadığını orada da net bir şekilde de belirtmiş oldun Biz sağ olasın tek espri isimler onu hatırlamadım Şöyle sana. bir daha deneyeyim mi siz haberlerinizi toparlarken tamam, şu şeyi. Tamam toparladık şeyimi. hadi Yeni bir hafta başlıyor modern sabahlar devam ediyor Bence oldu valla eskisine nazaran daha eskili. Bana yine biraz kısa geldi. <gülüyor> ya yeni anlayış bir e, şiir mi? modeli. Ay bak biraz şansın. <gülüyor> Direkt valla. Biz bunu neyde kullanıyorduk ya? Biz zamanlar kullanıyorduk bunu biz. Kullanıyorduk. Kullanıyorduk. Neler neler kullanmadık yoktay. Bunu mu kullanmayacağız? Fransa'da? <gülüyor> YRK'de bir radyo kullanıyordu da hangisi. Ha, hangisi tam olarak radyo radyo bilmiyoruz. Fransa'da bir e, yasa çıkmış, araştırma sonucu geldi. Araştırma. Ona bakalım mı? Var, Yoksa... Ver canım sen Fransa'yı ver çünkü elimizde araştırma hafta sonu birikti. Her first şey. Lady'ler kıyaslanmış Ay. Fransa'da. Hmm. E, biliyorsunuz yeni First Lady Valery. Valery Hanım e, eski cumhurbaşkanı e, Sarkozy'nin eşi eşi Carla Bruni'den 3 kat daha az masraf çıkartıyormuş hmm. saraya ve e, köşke. Saraya ve Musa ya. ya Saraya ne çıkartacaksın ya? Bir dakika ya abi benim gitmem lazım. Araya şey gitti boğazıma düğümlendi. İyi, fon değişti bir şey değişti Yemin şey ediyorum boğazıma düğümlendi kaldı. Saraya ve Musa'ya dediniz evet, mi? Evet ve Musa aşkını bilmeyen nesiller şu anda. Var tabii 20 sene öncesine gönderdin herkesi. Ama ne büyük Ve orada oldu. kaldı herkes. 20 sene oldu mu ya? Ne büyük aşktı. 20 sene olmadı ya. Yani neredeyse 20 sene oldu. Olmuştur. Bizi... Çocukları 20 yaşında o, olmuştur herhalde. Hmm, gazeteci, Biz büyük mi? bir aşkın meyveleriyiz diye dolaşıyorlar. Onu araştırsınlar, internetten bugün araştırsınlar bu konuyu bilmeyenler. Hmm, aylık bir dakika bir şey soracağım Okta, bir Sor. saray masraf olarak ekstra ne çıkartabilirsin ki? Yani şimdi bu şey gibi nasıl diyeyim? Diye ee, bir, saraya, de, bir de... yerine atıyorum başka bir hanımefendinin ev masrafını. Üç katına çıkardığı gibi demesiyle bir şey. Ne? Sabit ya şimdi gibi, düşünme saray gibi düşünme Fahir. Saray gibi Sen ev gibi düşünüyorsun. Sen bence. Sen ev gibi düşünüyorsun ondan yanılıyorsun. Saray yanıyorsun. bu. Bu saray. Yani saray mesela. Sarayın masrafı bitmez doğru. Yani masrafı bitmez personel alırsın. Mesela Karla ee, kaç? Sekiz personeli 60 bin euro öden, öderken. Maya, mayaş verirken. Mayaş öderken. Mesela ee, hanımefendi. Ee, neydi? Valeri hanım 5 kişi çalıştırıyormuş. Ve onlar da zaten e, memur memur statüsüne kadastrodan gelmişler. Tabi kadastrodan gelmişler. Ekstra, Ekstra bir, şey. bir şey değil. <gülüyor> Ve Saraya haftada 3 gün kuaför gelmesi var. Ayda bir gelmesi var. Ya ne olacak? Bir fön çektiriyor zaten. 5 euro, 10 ee, euro. Işte yeni First Lady fön çektiriyor. O kendi bir şey yaptırıyor. Yani. Onun Onun şey masrafları var bakım yaptırıyordu, şey ee, yaptırıyordu. O albüm masrafları oldu ha, ondan sonra onun tanıtım Ekim toplantısı sarayda oldu Tabii saray saray. çünkü yer bulamamışlar ya demiş şöyle ferah bir yer arıyorum yani hiç yer yok demiş Paris'te hayatım demiş gel sarayda tamam, yap sarayın bahçesinde yapıldı o o yüzden bu da ne oluyor? Üç kat gibi bir fark çıkıyor yani. Ama üç kat dediğin yani birisi bin 40 Euro'da bin mi? euro. Ha, 40 bin euro mu? Tabii. E tamam bir şey değilmiş canım bunlar da küçük hesaplara düşmüşler iyice. Sarayın masrafı 40 bin euro. İyi bence yani. Ben Ekstra o sen... masrafı 40 bin e, euro. Ama. 40 bin euro ya ona göre daha fazla harcıyormuş yani. Yani bir şey değil tabii bizim cebimizden çıkmıyor sonuç olarak. Sonuçta bunu Fransız'ın cebinden çıkıyor yani, o düşünsün. Fransız'ı biraz... Ee, bu konuda şey yani şu anda hassas. Gerçi orada takoz masrafının hmm. da şey yazıyorlardı. Ne masrafı? Takoz masrafı. Bu e, şey Sarkoz'in ayakkabısının altı sürekli takoz eskitip duruyordu. Yani şimdi bu da gidip de çam kullanamaz. En güzel ağaçlar. Masif, tic, masif tic. kullanıyormuş masif orada. Masiften <gülüyor> güzel şey yaptı Ama bir şey söyleyeyim mi? O Sarkoz'i döneminden sonra sarayda kalmış o takozlar. Ne yapsın adamlar takozu? Ka kapılara koyuyorlarmış adam diyor. Benim <gülüyor> Benim boyun normal abi diyormuş, yani ne yapacağım ben takozu. Bir takoz odası varmış ya sarayda. Çeşit çeşit çünkü takım elbiseye göre takoz ayakkabı farklı. rengine göre de değişiyor yani. Ya. Mesela öyle bir dore bir şey giyiyorsun mesela farklı. Bunun Olmaz altında yani. demişler Sayın Sarkozy demişler bunun metal pençe yapalım demiş. Ne öyle nal gibi takır takır mı dolaşacağım demiş. Yani yüzden... keçe koyarız. Takas takas dolaştığına inanıyorsun da takır takır dolaştığına neden inan orada İşte bu Fransa'ya bu Frans Fransızcaya tam çevrilemiyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Fransızcada da çok yani her şey değişiyor bir anda bir vurgu inan. Jamafel takır takır. Jene Jenepa, Jenepa tacos tacos demiş. Readers Digest dergisini biliyorsunuz değil mi? Tabii, bilmez miyiz ya? Amerika'da da... ismi açıklanamayan dergi <gülüyor> diyebilirsiniz. En meşhur dergi. En de. meşhur Readers Digest dergisi. Reader, Readers da Readers Digest Style. Style kafasında Habere göre bundan sonra Afrodizyak yiyecekleri biliyoruz. Bunlardı ferahladı, ferahladı dedim artık bollandı. Yani Bunların... şöyle Afrodizi yak yiyeceklerdi. Hep böyle bir Antin Kuntin şeyler. Vallahi bu seferkiler değil ya. Pilav yok mesela hiç. <gülüyor> E tabii canım bakıyorum ne yok hiçbir şey yok Bil adam. <gülüyor> Bahattin pilavda bir rahmet diyor insanım. Pilavda niye yok çok belli canım niye yok? E böyle bir şey böyle böyle bir şey yani pilav. Ya, pilav nasıl yedikten olacak? sonra bir zaten yanında köfte yemiş oluyorsun. O bir ağırlık çöktürüyor. Ne bundan sonra afrodizyak olsa ne olur? Bir uyuyalım ondan sonra bakarız çaresine. Afrodizyak. Afrodizyak olurum pilavdan olursa en fazla. Vallahi başladı bak söylüyorum. Ha, i̇yi dinleyin yazın bunu da bir kenara. Tam yaz sezonunda geldi. İncir. İncir. Valla ye incirdim. Afrodizyak. Afrodizyakla cırcır cır arasında çok ince bir çizgi vardır yalnız. Aynen bak. Ben bunu... afrodizyakı yedim. Eğer onun amacına ulaşamazsan üstüne bir soğuk su içersen buyurun efendim cırcırella. Tabii kiraz cırcırella'nın bir numaralı şeyi. Kirazı hele şu aralar alan adam Zaten çok en cazip adam. En Kilosu cazı. olmuş 750 milyon. Yok canım şimdi biraz bollandı. Yok e, ya e marketler 500. kiraz kilosunu yazmaya başlamadı daha. Utanç içinde satıyorlar <gülüyor> yani. Bu da kasada kasada görüp bırakıyor. Kasanın yanında her tarafta kiraz paketlenmiş kiraz torbaları var yani. Yani tamam ama işte kirazın da şey özelliği var. Afiodizyak özelliği var. O da yaylanarak <gülüyor> yürütür adamı. Biraz fazla kaçırdım mı? Ondan sonra yaylanarak yürürsün. <gülüyor> Devam ediyorum. Çilek. Çilek güzel. Ondan güzel çilek 3.25, 4.25 değişir. Karpuz. Ee, kan damarlarını dolaşımını rahatlıyor. <gülüyor> rahat pompalanıyor. <gülüyor> kan damarlarını <gülüyor> coştur, Ar <damarları> tıkar. <gülüyor> tıkar. Valla. evekado Evekado Biz bayağı bir evvekado tüketiyoruz bu arada. Ayıp dur söylemesi. Sen ne yaptın? Evet. İki tane evvekado aldın sen de. Ben düzenli haftada 3-4 evvekado'muz var. Ne yapıyorsunuz onları? Çiğden Bebeğe mi? çakıyoruz. Bebek nasıl dolaşıyor? Pardon. Afyodizyak etkisiyle. Afyodizyak etkisiyle iştah Küçük yaşta bağımlımsız mı yaptınız? Valla çok güzel. Yoğurdun içinde İlk sözü o Gözüm. olmuş. Afiyodizyak. Ba, ba, ba, afiyodizyak. <gülüyor> Bunlar da bebelele diye eve götürüyor avokadoları. Bayağı kafası karışmış. <gülüyor> Yazık çocukcağızın senin kafası Yo. bayağı karışmış ya. Evet, Şener Şen taklidiyle başladı. Şener Şen taklidiyle. Kariyerini. <gülüyor> Ondan sonra tabii ki muz. Muzu demezsek zaten bizi döverler. Döverler muz biliyorsunuz. Zaten görsel olarak. Teşekkür. Yani bir de muzun şöyle bir şeyi var. Afiyodizyak. Yedin muzu coştun olmadı imkan bulamadın muzun kendisi de bir afiyetle <gülüyor> ne yapacağım ben bunu şimdi dersin? o kadar yedik bir hemen muz. ne yapacağız bunu ondan sonra <gülüyor> ee, başka ne var çikolata özellikle bitter çikolata çikolata desin bir daha çikolata çikolata çikolata çikolata bal <gülüyor> hmm, biraz da nar hmm. hep Bunları... meyve sebze vardı Valla meyve sebze dizmişler et yok mu orada duymasın ya, ya şey ne? Karatay hocamız vallahi hiç o çok sinirleniyor böyle. Güzel Pastırmada mesela şey yapabiliriz. Bence aflodizyak etkisi pastırmada var. Yani hem zaten insana bir şey veriyor böyle pahalı pahalı da alıp da rahat rahat yiyebiliyorsan zaten özgüvenin tavan rahat yaparak eve Rahat rahat abi. Oluyoruz abi yorum kilo alıyoruz gidiyoruz rahat rahat yiyoruz. E onu yemişsin zaten bir özgüvenin üst safhada. E ne oluyor o özgüvenin... Kuş gibi zaten... pastırmada aflodizyak etkisi yoksa ben de hiç anlamıyorum bu işler. Ben de erotizmden hiç anlamıyorum. <gülüyor> Doğru aslında. Vallahi yani. Kalem Pirzoğlu'da eğer afrodizyak etkisi yoksa çok özür dilerim de ne de olacak doğada. Ben şaşkınlık içerisindeyim bu Reader's Digest dergisini şu anda almayı bırakıyorum çocuklar. Reader's Digest şaşırma sabrımızı Hı, şaşırma. Taşırma. Ha, ne güzel söyledin. Evet bir afrodizyak programımızın daha burada sonuna geldik. Bunları yiyin sonra gelin bize teşekkür edin. O zaman afrodizyakları ayırdığımız bu köşenin sonunda neşmeyle bitirelim yeni saatimizi. Modern sabahlar... Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümarısı Modern Sabahlar'da yeni bir saat başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepimize bir kez daha günaydın. Pazartesi sabahı yeni haftanın başı ve şahane bir haftanın sinyallerini görüyoruz. Gökyüzünde pırıl pırıl bir gökyüzü. Yağmur beklenmiyor hafta boyunca. Bunun da tamamen kalbimden sürdü. <gülüyor> Bekleniyorsa bir, birileri şey olursa mağdur olursa ben de mahcup olurum. Mağduriyet ve mahcubiyet arasındaki o ince çizgide... Bir cambaz, Ege kayacan, 1975, İzmir, evli 2000 dolarsını İngilizce Anadolu biliyor. Lisesi, yedek listeden. Teşekkür ederim. İngilizce Mezul. biliyor. Evet. E, ütü ve çamaşır derdine son. Egeciğim bu sözüm sana gerçekten seni mutlu edecek. Tabii ki teknoloji. Hepimizin bugün 13 Hiç megapiksel kamera... bir kamera. benim tek asma şeyim var ya. Asma dediğin. Zaten makina yapmıyor mu yıkama şeyi? Evet. Yıkamayı ee, yapıyor. E, ütülemeyi kim yapıyor? O zaman. Emine Hanım sağ olsun. Emine Hanım yapıyor. Ama tabii ki bu da sarayın masraflarını üç katına çıkarıyor. <gülüyor> o da doğru. Sarayın <gülüyor> dibi. <gülüyor> yani. Benim çok acil... E, söylemeyi unuttum beyler. Benim acil ya çıkmam... Ya dur mı? dur otur, Ben otur. çıkmayacağım. As, Sonuna kadar kaldı. da burada duracağım. Az kaldı az kaldı oturun. Otur. Tamam ya. peki. Amerikan gömlek markası Wolf and Price. Ee, Wolf Beşiktaş'ta Price. Beşiktaş'ta futbolcu muydu o? Haa. Ya Benim şu anda galiba ya. çıkmam lazım ya. Ya birisi çıksın şuradan ben ya. Ben çıkmıyorum kardeşim. Neyse. Herkes ağzına gelin söylüyor. Ben burada stüdyoda duracağım. İyi devam et o zaman. <gülüyor> Yüz gün boyunca yıkanmadan giyilebilen üstelik ütü de gerektirmeyen üstelikle yüm gömlek geliştirdi. Ulan o o nasıl... yapılmıştı o. yapıldı. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> vallahi <kok> <gülüyor> i̇şte teknolojik bir şey değil Ege'nin bütün gömlekleri 100 gün giyilebilme özelliğine sahip Üstelik de Wolf and Price olmamasına rağmen Burada biliyorsunuz Niye marka rahat rahat marka veriyorsun Fahir? Ya Türkiye'de yok ya rahat zonda Böyle bir şey yok Wolf and Price Wolf and Price 100 günde tertemiz Wolf and Price ya Ben Ege, bile söylüyorum bak hiç Şeminyon yok. Ege Kayacan'dan Wolf and Price Ege Kayacan'a oh, bir sevgi yolculuğu oh. E niye canım bunun kod adı var yani bunu bir şey anlamında söylemiyoruz ki Nasıl ki bir takım modacıların isimlerini burada rahat rahatlıkla ediyoruz ee, Ütü de gerektirmiyor Özel kumaşı sayesinde Mesela bizimle dayılsın ama yani çocuklar. Oradaki siz... sakallı adam kim? Oradaki sakallı adam bir adı Orada mor... neydi? Oradaki sakallı adam. Oradaki mı? sakallı beyefendinin adı Hakan. Hakan, Hakan Bey. Hakan Bey çok benzeri bizim dükkanın önünden geçiyor. Her seferinde evet bir ya. heyecanlanıyor. Sen de gördün değil mi? Evet evet gördüm. Çok benzeri yani. Evet ama Yiğit biraz Can da benziyor. O biraz daha genç bizim dükkanın önünden geçer. Öyle mi? Ha, bizim dükkanın, dükkanın, dükkanın önünden geçen merdivenlerden de otele giriyor veya ha, otelden bazen otele çıkıyor, giriyor merdivenle. Bazen şey yapıyor. Hiç dükkana oturmadım. İşte. Bu arada sevgili dinleyiciler yani dükkanımıza gelen ünlüleri hiç bu kadar söylemedik ama Cumartesi günü hakikaten bir an yaşandı ve ben şeyden korktum. Fahir iki dakika sonra da şey diye mesaj atacak yani dükkan misyonunu tamamladı kapatabiliriz diye bir mesaj gelecek ki. <gülüyor> ya ben o mesajları sonradan okudum. O anın coşkusunu, heyecanını yaşayamadım. Yaşay, yaşayamadın. Bana şey da aldın. yaşattırmadın yani ya vallahi, aşk olsun. Yani göremedim anında o mesajları ama kim geldi? Fahir anlatsın. Ya Fahir. Sen tabii. şahit oldun. Ne Nasıl ne? oldu? <gülüyor> Dükkana girince gördün fark ettin mi? Çünkü senin bir önceki dükkan tecrübenden de misafirin olduğunu biliyorum. Bu kadar en çok konuştuğumuz programda en çok yer verdiğimiz e, bir şeyin kahramanlarından bir tanemiz. Bir dizinin, dizinin kahramanları gerçekten biliyorsunuz o dizi bizim için çok önemli. Türkiye'nin en uzun soluklu e, yerli yapımlarından, arka sokaklar olmayanı. Olmayanı, yani doktorlar da olmayanı. Doktorlar ne kalıyor de geriye? elimize Perihan abla olmadığına göre. Bizimkiler kalıyor. Bizimkiler, bizimkiler. kalıyor. Ee, bizimkiler dizisi. bizimkilerdeki bütün e, star oyuncuların e, bir kısmının da hayatta olmadığını düşünüyoruz. Çok eski dizi şimdi tabii, şaka tabii maka yani böyle bir bahtsızlıkta değil o dizidekilerin başına gelenler. Normal hayat süreçlerinde 30 yıllık diziden bahsediyoruz neredeyse. Doğru, tabii. çok doğru. 30 yıllık diziden bahsediyoruz. Kim olabilir zaten diziden? Ee, rahat rahat gelebilecek. Dizinin en geç oyuncuları, e, tabii ki... E, dizinin Ali'si. Dizinin Ali'si geldi. Dizinin ee, aslında anlatıcısı. Anlatıcısı, hakikaten öyleydi. Ali'nin günlüğünü biz izledik. Yıllar boyunca. Kimse fark etmedi ama bildiğin Ali'nin... Ali'nin dizisiydi ya. Fahir ya yani girer girmez tanıdın mı sen? Tanıdım, tanıdım. Atalay Ulu Işık. Fahir Atılay. dükkanın Atalay Ulu Işık. Evet. Dükkanın önünü süpürüyor muyuz? <gülüyor> <O sırada. gülüyor> Hakikaten girer girmez tanıdın mı? Bunlar Tabii canım zor. girer girmez tanıdık. Zaten bizim de e, çok ge, gelen bir hem arkadaşımız hem e, müşterimiz birisiyle beraber geldiler. Ondan sonra Ankara'ya gelir gelmez soluğu burada aldım dedi. Ah dedim kurban olurum ben sana. Gerçekten güzel. Yaptın sohbet. mı taktiklerini? Yok. O da bir ticaret canım, bizim zaten sohbetimiz olduğu için böyle güzel Sevgili sohbetimiz var. dinleyiciler yok. özellikle genç dinleyicilerimiz hani böyle arada. Sizin bilmediğiniz arada, arada bir, bir garip bahsediyor. şeyler duyuyorsunuz. Onlar diziden, diziden <gülüyor> karakterler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye falan filan diye söylediği az önce duyduğunuz EKK şey onlar diziden. 1500 sene sonra kat dizi katil taklitini Hayır, yaptı? Hayır ben yapsın ya. O yapamadı. 500 Vatandaşa suç yok da. diyemedi yani. <gülüyor> nerede başladı, nerede bitiyor? Bitti belli değil ya. Kafa karıştırır diye yani Kafa başladım. bitti benim kafa vallahi şey gibi oldu ya. Bizim personel tanıdı mı? Ali'yi? Tanımamıştır. Namı bizim, diğer Ali idi. Biz personel de genç, işçi, haber yok olan bir tanıdık. Ya işte kısmen Hakem, kısmen tanıdı. Kısmen tanıdılar. Kısmen tanıdılar. Kısmen tanıdılar. Yok, ya yani, kimdi? Ya bir tanıdık falan. Şenay Tözdemir zannetmişlerdir. Valla en son bir tanıdıktı bu dedikleri Bora Gencer gelmişti. Galiba o, o zaman o şeyde, o kategoriyi alıyoruz. Evet, evet. Atılay, Atılay evet. Bey. At Atılay Bey i. Gerçekten tabi ilerlemiş yaşına da rağmen diyebileceğiz. Yani, e... Bir tane çatlağı yok mu diyorsun Fatih? Yani gibi. maşallah iş. Atılay Bey vermek... oyuncu değil mi artık? Yok canım, normal. Özel sektör. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o zaman tek kavallı dönem olduğu için. TRT'de. Ondan sonra... Güzeldi yani gerçekten sizin de onun gözyaşları içerisinde dedim. ki Vallahi, işte abi, dedi. Bir gerçekten. fotoğraf çektirseydin keşke Farbi sizin büyük hayranınız. Hiç kimseyle diye. yapmadığımız şeyi onunla yapsaydık ya. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Birlikte çektirdiğim fotoğrafları ben arkadaşlarımla zaten. paylaşacağım diyecektim. Dedim muhakkak bekliyoruz. Diğer iki arkadaş daha var. Onların da beraber bir en azından sizle sohbet etmesi lazım. Pazartesi uğrarım dedi. Aslında bundan sonra öyle bir şey yapalım ya. Yani hangimiz duruyorsa o sırada bir ünlü geldiyse... Onunla birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşıyorum birbirimizle. Evet. İlla duvara asmamız gerekmiyor değil mi? Yani tabii, tabii canım. canım. Duvar asdı. Bugün'e kadar etken. zaten. Sen de... neyi gönderdin mesela Fahir? Yani ne güzel birlikte çektirdiğim fotoğraflar olsaydı onu gönderirdim bize. Saçma sapan şeyi gönderdin yani. Kredi kartı silibini gönderdim. Silibingi silibin gönderdin. Sen o da bana bir şey ifade etti. Ama birisi bana ben önce, anladım da. Birisi de daha önce bana Özgün Amal'ın silibini mi göndermişti? Birisi dediğin o benim de oradaki. <gülüyor> yani birbirimize şurada gönderdiğimiz en eğlenceli neyimiz var? Birbirimize kredi kardı silipleri gönderiyoruz. Ama orada Özgün ilk ismi vardı yani. İlk isminin haber değeri olması. Canım ben de onu kopya şey vereyim düşün. diye Aa, zaten. Neymiş ya? onu ben bilmiyorum. Nasıl? Bana göndermedin sen. Gönderdi ki ortak e, 4, 412 senedir açık olan Gagamancero Mancera'ları adlı Tabii Özgün göbek adının ismini. Ben de diyordum ki bu insanların göbek adları nereden bulunuyor? Yo. yok. Göbek adı değil ya. Size, ee, yani sizin bir saniyede Gross Market diye bir tane şeyiniz var ya. Ha, evet. Orada belki yazışmışsınız. Oktay yine bir şey tartışma konusu açacaktı. Ben hatta aç onu onak... Göbekadı Göbek adı değil ya ilk ismi. İşte göbek adı e, Oktay'cım ona göbek adı deniyor. Oktay'cım mı? Oktay'cım dedirttin yani tartışmaya getirince. Çağrı Bey demiş çok ya Ali mi geldi? Kutsi ve Berksan da gelip kiralık ev ilanlarını okurken kant içmeden misyon tamamlanamaz demiş. O çıtayı çok Hı. yüksek bağlı yani, çok, çok Bey. Çok kombo, kombolu Demek olur ki, yani. Ömrü uzun. Kutsi ve Berksan aynı anda gelip kiralık ev ilanlarına bakıp... Yıllar sonra bir kez daha biz bilmiyorsunuzdur belki eskiden ev arkadaşı dese... ...bütün müşterilerimiz biliyoruz efendim her sabah hatırlatılıyor. Bak <gülüyor> <gülüyor> kant içmelerini nasıl ayarlayacağız aynı anda? Abi bilmiyor. kant zaten bizim dükkandaki... kant en çay en diye en yazıyoruz haklımda <gülüyor> Hadi ya çay mı yazıyoruz evet. Vallahi ilk söylediğiniz ha ben normal... Açar o dosyasını açar hemen. Kant diye dosya açar. <gülüyor> bikör, bikör Bu ay hiç kan satmamışız şey. abi. Kör mü kör diye yazardım ben onu. Yani. Kant, sonuçta. Kant On, abi. Sonuçta abi. Sonuçta Kant. Senin de bir daha idealin var yani. Melahat. Melahat. Melahat Özgün Amal'ın göbek adı. Çok güzel bir isim. Yani Hakikaten sadece o da bir isim. bulmacada falan sorulursa aklınızda olsun. Melahat. <gülüyor> Özgün Amal'ın göbek <gülüyor> adı. Oktay'ın deyimiyle ilk adının adı. O zaman isterseniz e, bu tartışmalar devam edeceği benzer. Ben ya, size bir reklam coşusu ya yaşıyorum. bir dakika daha yeni başlayalım. Da, Allah Allah. Yani ayarlayacaktınız Allah Allah. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler buyursunlar efendim. Ne oluyor ne bitiyor nasıl bir dünya bu? Bu nasıl bir dünya? Şöyle bir dünya. Saksı kafasısı sıtayla bir dünya. E, moda nereye gidiyor? Vallahi saksı kafası Ama style diyor. Ama bir enteresan şeyleri de moda e, diye getirme karşımıza. E, yani ben getirmiyorum canım. Sanki ben getirdim ha. E bir artık, Sanki ben getirdim. Bağırtma beni. Cuma günde falan. artık yeni moda domates kafa. Şimdi tamam saksı gibi mi yapıyormuşuz? Vallahi saksı? evet yani. İşte o haberi biz verdik ya coşkuyla. Bütün modacılar ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Oradan Yüser Loran yok bilmem ne falan. Çalışalım abi çalışalım abi. Ondan sonra pazartesiye bana böyle affedersiniz. Saksı kafası Bu star. şey haber deniyor ya buna. Ee, sipariş Atlatma. haber sipari... ha, ha. ne atlatması ya yani. evet, önce kişi? içinde bulunduğumuz durumu kavrayalım <gülüyor> ondan sonra şey sipariş bu. haber sipariş kafası stayla bir haberle gel en yani önemli ben değil. size başka bir şey vereyim de bir şey neşenin yerine de, gelsin tamam ben size çok neşeli haberler var tellere Şimdi... özellikle kel dinleyicilerimiz ekranlarının başından ayrılmasınlar <gülüyor> Yalnız radyolarını da kapatmasınlar bu arada. <gülüyor> Ekranlarının başındayken lütfen rica ediyoruz. Günay Restoran'da buluştular geçen gün. Dur kim buluştu söyleyeyim ben kim sana. Kim buluştu? Ee... Muhteşem ikili, ee, şey. muhteşem, muhteşem ikili denir. Ya şey. Muhteşem ikili var Seferat Göçer vardır içinde. Muhteşem bravo Yılan oyuncusu. Hayır. Değil. Yani tamam. öyle bir ikili olarak düşünme bunları. Olmak. Daha, daha önce hiç ikili olmadı Olmamış bundan. bir ikili. Muhteşik ikili ama. Yani bunları yani, ne deniyor? Bir tanesini fahir buldu. E, Döp Yes diye isim geliyor ya. DGC şey, beraber, beraber şarkı söyleniyor. Döper. Düet. düet. Düet, düet. <gülüyor> <gülüyor> tamam öyle bir şey. Düet deyince düet adamı kimdir? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer Bugün zaten Çünkü tutun. Ferhat Göçer düet yapmayınca bir garip oluyor reklamlarda gördüğümüz kadarıyla. Tek başına yaptığı zaman <gülüyor> evet, çok onu, bağırıyor. Birinin abi, abi sakin, abi sakin demesi lazım. <gülüyor> Kim olabilir yanındaki kadın sanatçı? Yanındaki bir kadın sanatçımız vardı. Sevgili Nüket mi? Birlikte konser verdiler. Sibelegemen mi? Değil. Daha genç düşünün. Daha genç mi düşünelim? El gibi düşünmeyin. Genç giüştürün. Genç gibi düşünecek olursak yenilerden şöyle düşün. Candan Erçetin mi? Yeniler. Yeniler daha yeniler. Daha yeniler ha. Yonca evcimlik falan mı? Faiz. yeni anlayışın 20 yıl öncesi. Doğru yalnız yonca evcimik... <gülüyor> Vallahi çok merak ediyorum yeni yeni Dediniz kim çıkacak sıla mı Yani ee... sıla bak Mesela yeni Sılaya kimsenin herhalde evet, İtiraz doğru. edeceğini zannetmiyorum ya Mesela ee, değil yok sıla değil Aşkınur yengi ya Baya yeni ya <gülüyor> Bak gördün mü kendi el, kendi kazdığın kuyuya düştün herke. <gülüyor> Yok ya ben kendi kazdım kuyuya. Hepimizi çektim. <gülüyor> yani öyle bir şey var. Aşkın Nur Yengi ile beraber konser vermiş. E, i̇kili sevilen şarkıları seslendirmiş. E, tabii biz Ferhat'tan e daha çok eski sevilen şarkıları seslendirmiş. Ferhat Göçer, Aşkın Nur Yengi'den daha yeni. Çok yeni. Arada. Öyle demiş zaten. Yani Aşkın Nur Yengi e... Türk popunun başı canım. Yani o sevgili albümün Türk popu patlamadan önceki son popüler albüm o. Tabii şeyden önce değil mi ya? Yoğunca falan öyle. çok önce yani. İşi yani yani şeyle yaptım ya sizi. Anlaşıldı Onu yapmanın da bir katkısı olmadı gerçekten mi? <gülüyor> o anlaşıldı. Hakikaten yani. Yani. yani Aşkın Nur Yengi'nin yerine şey yapalım. Türk popu patlamadan önceki son popüler pop albüm. diye Aksu'nun patlayan ilk vokalisti. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Sezen, Haksu, sen de ben nereden döneceğim mi? Tabii evet. tabii. Sezen Aksu evet. vokalisti tabii. ekolünün şeyi. İlk temsilcisi. Doğru. E, Aşkın Uğur Yengi ile beraber zaten Ferhat Köçer şöyle demiş. 1982 yılında e, siz demiş albümlerinizi park gazinolarında çıkarken ben o dönem üniversite sınavlarına hazırlanırken sizi dinlerdim demiş. Aa, bir de ayıp Bak, mı yapıyorsun? Ya, bir ağır ağır konuşmalar Şimdi bunlar o, ya. Üniversite sınavına sizinle hazırlandım ve sizinle başardım demiş ama. ama. bize de öyle Çünkü... diyorlar ya bazı dinleyicilerimiz. Biz üniversite hazırlanıyorduk işte şeye giderken e, ser... biz... serviste dinliyorduk. Bakıyorsun çoluklu çocuklu bir adam yani. O bizi çok etkilemez herhalde de Aşkın Nur Yengi biraz bozulmuştu. Aşkın Nur Yengi de şey demiş. Siz bağırırken ben de şarkı söylüyordum o reklam sırasında demiş. En güzel cevap oldu. En güzel lafıdır. Orada bir Ferhat Göçer'in suratı var. Ba Bar de, kireç gibi kireç. Demek ki sevgili dinleyiciler çoğunlar çocuğa karıştıktan sonra bizim yanımıza gelip biz üniversite yıllarında sizi dinliyorduk derseniz... ...at önceki bozuldu. örneklerden Fahir bozuluyor. Ege laf sokuyor. Ben çok şey yapmıyorum o kadardır dinliyor musunuz ya diyorum. Bu örnekten ben... bence o çıktı. Adam laf soktu çünkü yani. Evet, ben sadece bozuldum yani kendi içimdeki bozum bozumumu... bozum, bozum bozuldum yani. O dönem demiş, üniversite sınavına demiş. Ne dönem bu? 12 Eylül sonrasını anladın. Tamam burada iyi bir <gülüyor> doktorluk okudu ya. Tıbbiyeye tıp, hazırlanıyordum. Çünkü bizim Çünkü okul 6 sene. Beşinci ee, ve altıncı sınıfı... Dikkat bir... doktor Ferhat Göker diye. Şey diye anlatacak diye koyalım. Benim internlük dönemimde... <gülüyor> Bayağı hep his, sizi dinlerdik yani. Hayır hayır. Masar sonra... Osman'ın öğrencisiyim ben. Aa demiş. Aşkın Nur A Aa demiş o zaman mı dinliyordunuz siz? Tabii demiş. Ben demiş. O dönem demiş. Ben üniversite sınavına demiş. Size yeter dinleyelim. demiş. Ferhat, yeter <gülüyor> lan demiş. Dördüncü kereden aynı şeyi söylüyorsun falan demiş. Arkada Selçuk Tekay varmış. O böyle miydin? Hiç hakikaten. Böyle. Selçuk Tekay'ı ben tanımadığım ben için şu anda. Nasıl tanımıyorsunuz abi Selçuk Tekay ya? O da gençlerden herhalde. Sakallı kemancı diye geçer. Sakallı büyük kemancı. Her büyük sanatçının arkasında Aa, bir sakallı kemancı vardır orkestra şirket. Benim ben şeyde kaldım ya bu. Ayakta kanun, kanun çalmadım mı? Kel darbukacı vardı bir tane böyle küçük. Ya o çok güzel Çok adamdı. süper adamdı yani. Biz onunla bir kere röportaj yapmıştık <gülüyor> bari. Biz <gülüyor> <gülüyor> ki Ankara Radyosu'ndan gitmedik o teşekkürler, teşekkürler. Bu <gülüyor> kurum kurum için tiplemeleriyle <gülüyor> devam ediyoruz hey kellere bir müjde veriyoruz dedik ya e, çok güzel bağladın Fahir ya e, tabi kel var bu kaçıya getirdim kel müş kellere verilen kelmiş, müjde kelmiş, kelmiş, kelmiş, kelmiş, kelmiş. bir güneş gibi modern sabahlardan doğuyor kel müş pırıl pırıl şak içinde bir haber yarınlara umutla bakmamızı sağlayan bir haber KelMüş KelMüş müjdenin böylesi Merhaba KelMüş'e hoş geldiniz Programın sloganı varmış <gülüyor> Meğer sen programın sloganı varmış ya Varmıştım <gülüyor> e, e, Bugüne kadar keller türlü türlü çözüm aradılar Şampuandan ilaca Ektirmeden diktirmeye Türlü türlü postişten efendime söyleyeyim. Postite. Postite bir yolculuk yaşadılar. Hep mağdur oldular, hep mağdur oldular. Ve mağdur edildiler. Edildiler. Randıman aldılar mı? Alamadılar. Niye birileri? Çünkü onlara alamam dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kelleye çözümse kesin ve iyi çözüm işte kapınızda. Sevgili dinleyiciler. Bakınız şu elimde görmüş olduğunuz <gülüyor> kelleye çözüm. Bakınız ne yapıyorlar? Yeni teknoloji sayesinde artık oranıza buranıza bir şey sürdürmek, oranıza buranıza bir şey ektirmek. bahsettiğim bölgenin de kafa olduğu kafa bölgesi gözler şey kaçmasın tabii, tabii. yaptırmanıza gerek kalmıyor. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz uzmanınıza kanınızı veriyorsunuz vampir çözümü adıyla. Çok güzel bir yöntem. beni bir buluş. Ama Şu zaten bugüne kadar var. kelleri vampir gibi emdiler. Onların o hassasiyetlerini Hı -hı, evet. nakite çevirmek için Pardon. umut tacirliği yaptılar. Vampir gibi emdiler. inek gibi sağdılar. Çok özür dilerim bu biraz. Yani sen teşbihe girince <gülüyor> arkasından vampir. ben de bir teşbih yapayım dedim. Ee, ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz kanını kanınızı veriyorsunuz. Ve orada bir beş dakikalık bir şeyden sonra operasyondan sonra o kanı kafanıza tekrar sizden, al, sizden aldıkları kanı tekrar size senden aldığı kanı 3 liraya aldığı kanı sana 50 liraya, liraya satıyor. satıyor satıyor ama bu sayede de o gür o lapiska o kusursuz saçlara fışkırıyor, fışkırıyor. Evet, kavuşmanız adeta an meselesi neyse yani daha şu anda pilot aşamasında Pilot aşamasında Pilot dediğin ne yapmışlar? Sadece favorileri mi uygulamışlar? Ya şu anda başladık işte ya. Bu madde sayesinde vallahi süper. Yani 1'e 5 veriyor. Mümbit. Yani mesela Çukurova için ne derler? Bereketli topraklar. Çuk... Çukurambar için de aynı şeyi söylerler. Çukurambarın... Mesela 15 verirsin 15 olur. <gülüyor> çukurambar'ın Çukurova'ya döndüğünü düşünün. Döner, döner doğru. İşte o hale dönderiyoruz Ve bu müjde sayesinde de sizler mutlu yarınlara saçlarınızla daha saçları uçuşu uçuşa onu uçuşu, bir tanımla efil. efil efil bir şekilde bakma şansına sahip oluyorsunuz. Ben her zaman söylerim Fahir e, şey, çok güzel yapar. Shopping TV var ya <gülüyor> Edward Trial. Çok hakikaten çok bunu bunu çok güzel. Neyse şunu bir bitirelim ondan sonra konuşalım. Desin Edward Orial. Program üzerinde konuşalım. Ama bak bitirdim orada senin bir çıkman lazım. Desin Edward Orial diye mi bitirdin? Ya İngilizce This is mi? diye bitirseydin daha güzel olurdu. <gülüyor> Türkçe düşün, Türkçe. İngilizce düşünme. Yani burada da ne kadar başarılı olduğu hakikaten ortada fail. Gerçek söylüyorum bunu. Vallahi umut sattın faal. En kısa zamanda bu şey uygulama... Ben bunu şey yapayım ya. Vallahi ister. yapacağım ya. Ben bunu çıkar satarım ki yani satarım ki dediğim. O işte. Shopping, shopping TV'ye çıkar satarım ben bunu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <Gülüyor> geldik modern sabahların sonunda sevgilinizi ister. 3-5 dakika daha size anlatmamız gereken önemli şeyler var. Onları son dakikaya bıraktık. Ve ee, buyurun. Yani. bir kardeşimiz var onun için kan arıyoruz sevgili Özkan için 0 RH pozitif Gazi Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde yatıyor Özkan 0 RH pozitif kana ihtiyacı var şu anda ama ilgili ilgilenen dinleyicilerimiz için kan veririm diyen dinleyicilerimiz için bir telefon numarası vereceğim doğrudan oraya mı gidilecek nereye gidilecek o telefon numarasındaki kişi yönlendirecek telefon numarası 533-646-38-91 bu numaradan ulaşabilirsiniz. 0 e, RH pozitif kan vermek isteyen dinleyicilerimiz e, Özkan'a kan vermek için 533-646-38-91. Bir de Twitter'a yazalım. Bu telefon numarası akılda kalmıyor. 0 e, RH pozitif kana ihtiyaç var. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde. Evet. Peki e, haberlerimiz var mı? Pas. Pas diyor. Falan. Doktay, pas hakkımı kullandım. Çünkü hepimizin bir pas hakkı var. E, Oktay pas hakkını kullanamıyor şu anda Twitter'e yazdığı için <gülüyor> O zaman ben Oktay <gülüyor> adına Sevgili arkadaşım adına bu kadar yıldan sonra e, Konuşma hakkı hakkını kendimde görüyorum e, onun, o, Madem bugün yayınımıza katılamadı Onun yerine ben bir şeyler söylemek istiyorum Oktay adına pas demek istiyorum Pas hakkımı sen mi kullandın bugün? Hı -hı. Senin pas hakkını kullandın Benim pas hakkımı Kendi anladım, pas anladım hakkım. canım şey. Anladım Bir duyurumuz Hı -hı. daha var bugün 6 Mayıs 2013 Deniz Hı -hı. Gezmiş, da... Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ee, yine bugün saat 12'de Ankara Karşıyaka mezarlığında anılıyor. iki numaralı kapıda buluşuluyor. Her sene olduğu gibi. Ee, onu da programımızda veda etmeden önce söyleyelim. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle veda edelim. Ardından da güzel bir rock'ın roll günü olsun sizin için. Hoşçakalın.